Paracı olan. burbeteli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı derttılar. Elli dirhem fazla geldi ayrılık. İki, Ümit Yaşar Uğuzcan. E, devam edelim lütfen. Çok güzel gidiyoruz hocam. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde. Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa. Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde. Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa. Bil ki seni düşünüyorum.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 Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Ağaç yaşıken eğilir, demir tavında dövülür. Çocuk küçükken sevilir, gelsen de bir, gelmesen de. Serden geçti, artık bitti. Bu ayrılık canayetti. O bir kuştu, uçtu gitti. Gelsen de bir, gelmesen de. Ya da Faruk Nabiz. Çok güzel. Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın. Bağrımda da dayanmadık bir yer bırakmadan git.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 Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın, bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Allah'a ısmarladık şiiri değil mi? Evet. Ya güzel. da süper, evet devam. Necip Fazıl, elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin.